aynı zamanda onlar işlerini bu karşılığa da bağlamıyorlardı. Onlar için bu, içinde bulundukları sıkıntıları aşma adına sadece bir dayanak oluyordu. Biliyorlardı ki, şayet dünyanın Allah katında zerre kadar bir değeri olmuş olsaydı, kafir bu dünyadan bir yudum bile su içemez, her türlü nimetten mahrumiyet yaşardı. Halbuki Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Utbe ve şeybeler nimetler içinde yüzüyorlardı. Demek ki Allah Celle Celaluhu çok merhametliydi ve bu rahmet hazinesinden asla ümit kesilmezdi. İşte iman adına böyle bir noktaya ulaşan mümin için Allah ve Resulünün yarın adına vaat ettikleri şeyler çok ayrı bir mana ifade ediyordu. O demişse bunlar mutlaka olacak ve nasılsa bir gün sıkıntılar bütünüyle bitecekti. Baykuşların her daim bayram yaşamaları mümkün olmadığı gibi, gecelerde sürekli zifiri karanlık değildi. Bu dünyada bülbüllere de yer vardı, ve vakti merhunu gelince şafak söker, sabahın Meltem esintilerinde ne can alıcı, gönül ferahlatıcı hatıralar yaşanırdı. Evet, bir gün bu zulümler mutlaka bitecek ve etraf Lalezar'a dönecekti. Ama bunun için bugün, günün şartlarına göre hareket edilmesi ve her çeşidiyle sabır gücünden iyi istifade edilmesi gerekiyordu. Öyle ise, bu günü yaşayanlar için müsbeti, ikame adına gayretten başka bir vazife gözükmüyordu. Her şeye rağmen koşturup insanların elinden tutulacak ve neticeye karışılmayacaktı. Zira sonucu yaratma işi Allah'a aitti. Onlarsa, Sadece kendi vazifelerini yerine getiriyor ve başkasının vazifesine asla karışmıyorlardı. Zira Nusret'in geleceğinde kimsenin şüphesi yoktu. Önemli olan Nusret'e ehil hale gelebilmekti. davet ve tebliğin açıktan başlaması. Aradan üç koca yıl geçmiş, münferit gayretlerle iman halkası ancak bu kadar genişleyebilmişti. Bir yakınının daha İslam'ı tercih edişine şahit olan, yahut kendi kapısı çalınıp da imana davet edilen veya Kureyş'in nefret dolu tepkisiyle karşılaşan birçok insan, Mekke'deki bu değişimin farkına varmış, artık mesele çoğu insan tarafından konuşulur hale gelmişti. Muhataplar nezdinde mesajın dikkat çekebilmesi için yeni bir açılıma ihtiyaç vardı ve çok geçmeden yine Cibril emin gelmiş, Rabbi Rahim'den yeni mesajlar getirmişti. Vahin ağırlığı üzerinden kalkıp da Cibril gidince kalbi Resul'de nakşolunan ayet şunları söylüyordu. Önce en yakın akrabalarını uyar. Müminlerden sana tabi olanların üzerine şefkat ve merhametle eğil. Ve de ki sizin için ben apaçık bir uyarıcıyım. Belli ki yeni bir durum vardı. Artık tebliği münferit ve gizliden gizliye değil, bundan sonra aleni ve açıktan, büyük kitleler hedeflenerek yapılacaktı. İlk olarak Efendiler Efendisi, yanına Hazreti Ali'yi çağırdı, şöyle dertleşti onunla. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu bana, en yakın akrabalarımdan başlayarak, kendilerini uyarmamı emrediyor. Zaten ben de, demir kağıtların arasında sıkışmışçasına sıkışmış... ve onların da bu işe sahip çıkacakları günü... suskunlukla bekleyip duruyordum. Nitekim bu günlerimde Cibril geldi ve bana... ''Ey Muhammed! Sen sadece Rabbinin sana emrettiğini yerine getir. Çünkü sen bunları yerine getirmekle mükellefsin.'' diyordu. ''Ancak şimdi yeni bir durum var. Hemen bir yemek tertip edelim.'' İçinde koyun budu ve süt dolu kaseler de olsun. Sonra da bu yemeğe Abdülmuttalib ailesini çağır ki onlarla konuşup bana tebliğ olunan hususları onlara aktarayım. Hazreti Ali denilenleri yapmış ve nihayet o günün şartlarında mükellef bir sofra tertip edilmişti. Gelenler arasında genelde amcaları başta olmak üzere yaklaşık 40 kişilik bir davetli vardı. Efendiler Efendisi sofraya Hazreti Ali'nin koyduğu etleri kendi elleriyle parçalayıp paylaştırıyor ve insanlara ikram ediyordu. Yemeğin ardından içecek faslına geçildi. Ve bu fasılda yemekte olduğu gibi hiç görmedikleri şekilde bir izzet ve ikramla tamamlanmıştı. Gelenler Böyle bir yemeğin niçin tertip edildiğini ve sonunda nasıl bir sürprizle karşılaşacaklarını düşünmeye başlamışlardı. İşte tam bu sırada efendimiz sözü alıp maksadını ifade edecekti ki, öz amcası Ebu Lehb ileri atılarak, "Görüyorum da adamınız sizi iyi büyülemiş" diye verdi. O kadar kin doluydu ki söyledikleri bu kadarla da sınırlı kalmayacak, şunları da ilave edecekti. İşte bunlar. Senin amcaların ve amcalarının çocukları. Ne konuşacaksan konuş. Sabiri'yi de bir kenara bırak. Bil ki artık kavmimin sabrı taşmak üzere. Seni durdurmakta bana düşüyor. Sen sadece babanın oğullarıyla yetin. Şayet üzerinde bulunduğun halde devam etmekte ısrar edersen... ''Bil ki Kureyş'in gençleri üzerine üşüşecek. Araplar da onlara destek verecektir. Akrabalarına senden daha kötü bir bela musallat eden kimse görmedim ben.'' Bir anda ortalık buz gibi vermişti. Onca gayret boşa gitmiş ve efendiler efendisine birkaç kelime konuşma fırsatı bile verilmemişti. Ebu Leheb üstüne üstelik bir de hakaret üstüne hakaret etmiş herkesin içinde Allah'ın en sevgili kulu son nebiye ağza alınmadık sözler sarf etmişti. Öz amcaydı ama Gayretullah'a dokunacak bir çıkıştı bu. Derken ortamın gerilen havasından bunalan davetliler, birer ikişer dağılmaya başlamış ve evlerinin yolunu tutmuşlardı. Ertesi gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden Hazreti Ali'yi karşısına aldı ve Ey Ali! Dün şu adamın dediklerini sen de duydun. Daha ben bir şey konuşmadan insanlar dağıldılar. Sen bugün yeniden bir yemek hazırla da insanları yine bu yemeğe davet et dedi. Bunun üzerine aynı işlem yeniden başlayıp daha akşam olmadan yine mükellef bir sofra kuruldu. Yemek nihayete erdiğinde bu sefer Habibi Zişan Hazretleri ayağa kalktı. Önce Allah'a hamdü sena ettikten sonra onlara döndü ve yakın akrabalarına şöyle seslendi. Ey Abdülmuttalib oğulları! Allah'a yemin olsun ki ben Araplar arasında sizin genciniz kadar hayırlı bir davetle gelenini bilmiyorum. Ben size dünya ve ahiret hayrını birlikte getirdim. Allah Celle Celaluhu bana sizi kendisine davet etmemi emretti. Böyle önemli bir yolda şimdi sizden hanginiz bana destek çıkar ve yardımcı olur da benimle sıcak bir dost ve yakın bir kardeş olur. <Gülüyor> Efendimizin talebine cemaat içinden hiçbir mukabele yoktu. Huzuru derin bir sessizlik bürümüştü. Kimseden çıt çıkmıyordu. Bu derin sessizliği çocuk denebilecek bir şahsın gürlemesi bozdu. Ben ya Resulallah. Bu konuda senin en büyük destekçin ben olurum. bir anda sesin geldiği tarafa yönelmişti. Bu sesin sahibi Ali'den başkası değildi. Halbuki o gün o, yaş itibariyle onların en küçüğüydü. Onun büyüklerden daha önde ve büyükçe bu tavrı karşısında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce başını okşadı, ardından da, işte bu benim kardeşim ve en yakın destekçim. ''Bunu dinleyin ve dediklerine kulak verin.'' dedi. Kendilerinden kabul beklediği o kalabalık... ...Resulullah'ın bu sözleri karşısında aralarında gülüşmeye başladı. Ebu Talib'e dönmüş şöyle takılıyorlardı. Eh, ''Artık sen de çocuğunu dinler ve ona itaat edersin.'' Bir gün daha geçmiş... Bu olağanüstü gayretlere rağmen herhangi bir semere vermemiş, yeniden herkes kendi evinin yolunu tutmuştu. Yalnız bugün dünküne göre daha farklıydı. Zira artık Kureyş, Efendiler Efendisi ve getirdiklerini açıktan cephe almış, düne kadar münferit çıkışlarla engellemeye çalıştıkları hak davaya mani olmayı, bundan böyle kurumsal bir vazife olarak görmeye başlamıştı. Neyse ki, Efendiler Efendisi'nin az dahi olsa sahip çıkanı, arkasında saf bağlamasa da destek olanı vardı. O günde amcası Ebu Talip devreye girecek... ...şefkat ve merhamet yüklü bir ses tonuyla... ...yeğenini teselli ederek... İşte senin amcalarının hali. Ben de onlardan biriyim. Ancak ben senin hoşuna gideni yapmakta da onlardan daha ileriyim. Emrolunduğun şekilde yoluna devam et. Vallahi de ben... ...seni görüp kollamaya devam edeceğim. Ancak nefsim Abdülmuttalib'in dini dışında bir başka anlayışı kabullenmek istemiyor. Diyecek ve yeğeninin getirdiklerini kabullenmese bile ona sahip çıkacaktı. Onun bu tavrı, ateş sevdalısı Ebu Leheb'i daha çok çileden çıkaracak ve... İşte bu, vallahi daha da kötü. Başkaları onun hakkından gelmeden sizler engelleyip ona mani olun. Diyecekti. İş gittikçe inada biniyordu. O karşı çıktıkça Ebu Talip sahip çıkıyor... ...ve yeğenine olan bağlılığı daha da perçinleniyordu. Son sözü yine o söyledi. Vallahi de biz sağ kaldığımız sürece onu koruyacak... ...ve başkalarından gelebilecek olumsuzluklara karşı da... Hep müdafaa edeceğiz. Aralarında itibar gören birisinin ona sahip çıktığına laf söylenemezdi. Ancak Ebu Talib'in bu tavrı da hiç iyi değildi. Yeğenine sahip çıkma adına herkesi karşısına almıştı. ...ve her şeye rağmen bu kararında da ısrar ediyordu. Onun bu tavrını gördüklerinde daha çok sinirlenen Kureyş'ten bir grup... ...çok geçmeden Ebu Talib'in kapısını çaldı. Ey Ebu Talib! Diyorlardı. Her hallerinden rahatsızlık dökülüyordu. Daha adını söylerken bile cümlelerinin sonunda telaffuz edecekleri kelimeleri okumak mümkündü. Şu senin kardeşinin oğlu var ya, işte o bizim ilahlarımız konusunda hoşumuza gitmeyen şeyler söyleyip duruyor. Üstelik dini anlayışımızı ayıplıyor ve önderlerimizi sefihlikle suçlayıp atalarımızın da dalalette olduğunu söylüyor. Şimdi sen ya onun bu işten vazgeçmesini sağlarsın ya da meseleyi kendi aramızda halledebilmek için onu bize bırakırsın. Evet, evet. doğru, doğru. Doğru söylüyor. Baba yadigarı bir yetim, böylesine gözü dönmüş aç kurtlara teslim edilir miydi hiç? Alttan alarak önce ortamı yumuşatmaya çalıştı Ebu Talip. Ardından da gönüllerini hoş tutmaya çalışacak ve öfkelerini teskin edip geri gönderecekti. Ancak bu, Kureyş rahatsız oldu diye peşi bırakılacak bir iş değildi. Allah'ın emri vardı ve mutlaka bu emir yerine getirilmeliydi. Her geçen gün, İmanla küfrün arası daha da açılıyor ve saflar daha bir belirginleşiyordu. Aradan birkaç gün daha geçince, Habibi Kibriya'da yeniden vahyin ağırlığı kendini göstermeye başladı. Yeniden Cibri ile emin gelmişti Ve bu emri yerine getirmesini söylüyordu Çok geçmeden yeni bir ziyafet daha yapılmıştı Zengin sofralarla midelere seslenildikten sonra Allah Resulü çıktı Ve bu sefer de gönüllere hitap etmeye başladı Şöyle diyordu Şüphesiz ki gerçek bir rehber Kendi halkına karşı yalan söylemez Allah'a yemin olsun ki farz muhal ''Şayet ben bütün insanlara yalan söylesem bile size karşı bunu asla yapmam.'' ''Bütün insanları aldatsam bile sizi asla aldatmam.'' ''Vallahi de o Allah ki kendisinden başka ilah yoktur.'' ''Şüphesiz ki ben hususi olarak sizin genel manada da bütün insanların peygamberiyim.'' ''Allah'a yemin olsun ki tatlı uykuya daldığınız gibi ölecek.'' Ve uykudan uyandığınız gibi de yeniden diriltilecek ve bugün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyilikleriniz neticesinde ihsana nail olurken, kötülüklerinizin sonucu olarak da hoşlanmayacağınız manzaralarla karşılaşacaksınız. Ne yazık ki bu sonuçta ya ebedi cennet veya ebedi cehennem olacak. Vallahi de Abdülmuttalib oğulları! Benim size getirdiklerimden daha hayırlı ve faziletlisini kendi kavmine getiren bir başka genç bilmiyor ve tanımıyorum. Ben size dünya ve ahireti beraber takdim ediyorum. <Gülüyor>